Zamansız This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Burçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları ...94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında zamansız köşesindeyiz. Konuğumuz Çağrı Saray. 2004 yılında Kırmızı Oda ile başlayan seri... ...2009 yılında gerçekleşen Bekleyin Odası ile devam ederken... ...en sonunda Hikayenin Kötü Adamı benim sergisiyle son buluyor. Bu süreç içerisinde çekim senaryoları şeklinde hazırlanmış metinler... ...ve rezonans geçirmiş desenler ile karşılaşmaktayız. Ayrıca bizi senaryonun içerisinde alan video yerleştirmeler var... Öncelikle sinemasal anlatım, referans veren bu çekim senaryoları neden karşımıza bir film olarak çıkmıyor da... ...güncel sanat disiplinlerinin içerisinden çıkan bir yaklaşım var. Söyle ee, içeriye böyle başlamak isterim. Bir de hoş geldin Çağrı. <gülüyor> hoş bulduk. <gülüyor> Hemen soruyla başladık. Tamam. E, şimdi bu e, 2004'teki e, bu e, triptik işin ilk parçası, daha doğrusu son parçası ama ilk yapılan iş olarak düşünelim... Kırmızı Odadan çok kısa bahsetmek gerekirse. Kırmızı Odanın şöyle bir özelliği vardı. Bu 9 dakika 47 saniye devam eden bir video işiydi esasen. Fakat sergileme biçiminde şuna dikkat etmiştim. Seansları belli olan duyurusu yapılmış. Afişi yapılmış. Tıpkı bir film hazırlığı gibi tüm hazırlıkları yapılmış e, bir projeydi bu ve izleyiciler e, gösterim salonuna davet ediliyorlardı ve e, tabii ki film izleme pratiğine yeniden e, deneyimlemek için buraya geliyorlardı ve ışıklar kararıyordu ve sonrasında sadece e, elle yazılmış bir e, senaryo metninin, 9 dakika 47 saniye boyunca belli bir ortalama okuma hızıyla yukarıdan, aşağıdan yukarı doğru aktığını görüyorlardı. Ve orada yazının kendisi bizzat görselin kendisi oluyordu. Ve izleyicilere bir anlamda o filmi zihinsel olarak üretmeleri yolunda bir deneyim alanı sunuyordu. Dolayısıyla o, o zaman da o işi yaparken şu soruyu sormuştum. Ee, acaba sinemanın temel elemanlarını eksilterek e, ve yeni sergileme biçimleriyle e, yeniden bir üretim söz konusu olabilir mi? Ve sonuç olarak ortaya çıkan şey acaba bir film midir? Dolayısıyla bu üç iş e, sonrasında bekleme odası ve bu son sergideki kayıp oda işi... E, bu sinemasal pratiklerle e, sürekli ilişki içinde ve e, bir takım eksiltmelerle bu okumaları e, yeniden kendi içinde güncel sanatın kendi dinamikleriyle bunları yeniden üreten bir e, pratiğe işaret ediyor. Burada bir kitap var, hani e, senaryo senaryonun yer aldığı aslında kitap. E, bir yandan da hani filmden bunu ayırırsak ki kullandığım medyumlar üzerinden bunu e, değerlendirirsek. E, yani bir sinema salonuna gidip bir filmi izleyip atıyorum bunu bir 60 dakikada alıp sindirmek gibi bir şey değil. Daha çok senin sergilerinde daha önceki sergilerle de bağlar kurarak. Ve aslında hani desenlere, kitaba ve belki videoya tekrar tekrar bakarak, tekrar tekrar dolaşarak bir e, algılama sürecinden bahsedebiliriz. Yani bu noktada izleyiciler hani e, işlerin nasıl e, bir partisi oluyor veya nasıl bir etkileşime geçebiliyorlar senin işlerinle? Evet. Bu sonraki bekleme odası ve bu şu anki hikayedeki kötü adam benim isimli sergide yer alan işler. Ee, bunlar e, uygulama alanı olarak e, ve gösterim biçimi olarak e, kırmızı odadan biraz daha farklılar. Ama e, temel olarak bunları bağlayan bir sinemasal anlatı var. Evet. E, bir hikaye kurgusu var ve bu hikayede... E, bu hikaye zaten üç işte yer alan hikayede aynı kişi üzerine Hı. bir kişiyi anlatıyor. Ve bunlar ardışık hikayeler, parçalar. Ve bu son sergide o kitap, hazırladığım kitap işin aslında tam merkezine oturuyor. Ve tıpkı hikayenin anlatılması ve bu işlerin birinin en son parçanın 2004'te sonrasında işte 2008'de, 2009'da ve şimdi üçüncü parçasının e, sergileniyor oluşunda olduğu gibi bu sergi de aslında sondan başa doğru izlenen evet. bir sergi. Evet. E, mekana girdiğiniz zaman önce desenlerle karşılaşıyorsunuz ve daha sonra arkada bir oda daha var. O e, mekana giriyorsunuz ve orada da desenlerle devam edip e, diğer fotoğraf işiyle karşılaşıyorsunuz ve en sonunda sizi bu dizge... ...kitaba götürüyor. Ve kitap bunların bir Anakaynı. merkezi. Peki, peki sen bu işin üretim sürecinde... ...önce bu senaryoya mı odaklandın... ...ardından bu medyumlar mı... ...ortaya çıktı yoksa nasıl oldu? Bu üç... ...yani bu bahsettiğimiz son üç iş... ...işin üretim sürecinde... ...önce senaryo yazıldı. Ve hiçbir zaman şu olmuyor. Bir görsel üretimi... ...yani bu... ...video veya fotoğraf ya da... Paint, resim ya da... E, ...desen... ...bunların bir üretimi... E, ...söz konusu olup daha sonra bir... E, ...buna e, giydirme bir... ...senaryo ya da bir içerik... ...söz konusu Olamaz değil. Zaten. E, evet, bu zaten çok dışarıdan... E, ...yapıştırma bir şey. E, önce senaryo yazılıyor... ...ve daha sonra bunlar görselleşiyor. Okay. Bir de aynı zamanda e, hani bu üç e, serginin dışında da senin bazı çalışmaların oldu e, geçmiş zamanlarda. E, 2010 yılında Sanat Limanı'nda aramızdaki mekan sergisi vardı. Bu sergi Ereni Kossani, Razi Kubat ve senin katılımına gerçekleşmişti. Oradaki işinde de hani, diğer işlerinde olduğu gibi hani, her defasında e, deseni, e, videoyu ve senaryoyu yerleştirme biçimi değişiyor. Hani bir farklılık oluyor. Her seferinde farklı bir düzenlemeyle karşılaşıyoruz. O sergide video vardı. Ve o videoda da e, hani e, yani o, o video ve senaryonun bu sergi ve daha önceki sergilerle nasıl bir ilişkisi vardı? Çünkü orada tek bir iş yani iki iş desenler ve video vardı. Hani böyle bir yerleşme vardı. Hani Hı -hı. bu e, bunu nasıl evet. düşündün? Ya da bu hani aramızdaki mekanı bunu nasıl e, yerleştirmeye karar verdin? Şimdi bu e, biraz e, sergi mekanlarının kendi e, sunduğu olanaklarla ve e, mekanın e, kapasitesiyle de ilgili bir şey. E, örneğin bu son e, Kayıp Oda isimli iş aslında 46 tane desenden, 3 tane video işinden ve 2 tane fotoğraf enselasyondan oluşan bir iş. Çok parçalı bir iş ve... E, Biraz önce söz ettiğin Sanat Limanı'ndaki e, görseller de gene oradaki e, gördüğümüz işler de bu işin zaten ilk parçasıydı. Yani o desenlerden yanlış hatırlamıyorsam 10 tanesi vardı ve e, bir video işi vardı ve e, aynı senaryonun giriş bölümü vardı. E, şimdi sondan başa ben de sorularımı e, tekrarlıyorum. Şöyle e, bir aynı zamanda serginin davetiyesinde de. Bir e, bisiklet e, çizimi deseni vardı. Bunun seçmenin özel nedeni var mı diye merak ediyorum bir yandan. E, daire sanatla birlikte biz e, iki tane imaj üzerinde durduk. E, davetiye ve e, diğer basına gönderilen e, görseller üzerine konuşurken. E, bunlardan bir tanesi e, tam da bu hikayenin e, merkezine oturan... E, karakterin bir masa başında işte gazete küpürleri ve fotoğrafları bir araya getirmeye çalışırken karakteri betimleyen bir setup'ı gösteren bir desen vardı. Bir de bisiklet deseni vardı. Bisiklet desenini seçmemizin sebebi bu öncelikle zaten bu hikayesel yapı ve bu e, işler arasındaki yolculuk durumundan dolayı ve e, bir de e, içeride desenler ve fotoğraf arasında bağ kuran bir imge olduğu için e, bisikleti kullandık çünkü e, fotoğraf işine baktığımız zaman e, o bisikletin e, salınımına ve oradaki e, işin kendi adıyla e, bisikletin mekanı tavaf etmesi üzerine. Sanırım videoda da aynı hazırlanan şey var bir şeydi. ...serideki videoda da... ...mekan içerisinde dolaşan... ...bir görüntü var. O da bistet üzerinde evet, çekilmiş o, o bir görüntü. O videoda o fotoğraf enstelasyonu bir parçası. O, o mekan peki yani o mekan çok ilginç mekan. Açıkçası beni çok etkiledi o video. Yani e, fotoğraflarla birlikte... ...yerleştirmen konusunda hani... ...fotoğraflar bahsettiğim devamlılık için... ...yani bir, o parçaları birleştirmek için belki bir yöntemdi ama... ...hani ben videonun kendi başındaki... ...duruşundan daha fazla etkilendim. Ve hani... Yani o, ...o videodaki mekanın... Bu senaryoyla nasıl bir ilişkisi var veya bu mekanı... Bu mekanı neresi mesela ya da nasıl buldun, nasıl bir ee, onu süreçten ben... geçti? <gülüyor> Doğrudan söyleyebilirim. O mekan e, Hasanpaşa'daki gasane. Evet. Eski bir gasane. Evet, Hasanpaşa e, bu... gasanesi. Evet, e, terk edilmiş bir mekan. Ve e, aslında benim e, eski oturduğum e, eve çok yakın bir lokasyon. Ve şu anda da çalıştığım yere de çok yakın. Yani benim hayatımın geçtiği... E, işte Kadıköy, Hasanpaşa gibi bu, bu mekanların tam merkezinde yer alan bir yer ve konjöktür olarak da çok e, ilginç bir yer esasında. Alt, taraf, alt tarafında oturan kitle, yukarısında oturan kitle e, çok kozmopolit bir mekan. E, fakat e, o mekanı özel olarak seçmemin sebebi e, orada bundan önce de bir takım çekimler yapıldı. Daha önce kullanıldı. E, Sinevcılar tarafından zaten çokça kullanılan bir yer. O e, bisikletin terk edilmiş ve e, organik olarak bana e, benimle ilişkisi olan bir mekanda gezmesi gerekiyordu. Ve o mekan burası için doğru kadrajı veriyordu. Ee, süreç içerisinde sergiden sonra e, Bir Gün Gazetesi'nde bir yazı yayınlandı Fırat Arapolu tarafından. E, hep biz biraz kötü adam değil miyiz e, adıyla başlığıyla yayınlandı. Burada da bu senaryoya dair bazı e, referanslardan bahsediyor Fırat Urupoğlu. Hani hikayenin e, e, sinemasal ve edebi anlamda nerelerden yararlanındığını e, biraz e, açıklama yönelik bir yazı hazırlamış. Çok güzel bir yazı aslında. Sergi'yi hani e, gezdikten sonra belki bir yandan bu yazı da e, izleyenler için senin ortaya koyduğun çalışmada e, nerelere ulaşabileceğini çok güzel gösteriyor bence. Hani Hı -hı. bu anlamda... Yani bu yazı üzerinden de bu referanslara dair bir şeyler söylemek ister misin? O e, Fırat'ın e, yazısında da e, tabii ki e, benim de bu işleri üretirken ki e, bir, be, e, bir takım beslenme alanları, bazı kaynaklar var. Bunların içinde işte e, aslında hepimiz içinde e, aynı şeyler geçerli. Filmler, işte edebiyat bazı kitaplar ve etrafımızda olup biten şeyler ve haberler en temel olarak bunların hepsi zaten bu işi oluşturan bu işin elementleri fakat baktığınız zaman bu işi üç işi de takip edenler bilir ki bu işler aslında ee, militar işler ve e, Türkiye'nin e, yakın tarihiyle de aslında e, çok ilişki içerisinde... E, ...ve e, doğrudan olmasa da dolaylı e, olarak e, referans veren işler... ...ama bu içeriklerin hepsi o hikayenin içinde gömülü. Çünkü okay. ben çok fazla imgenin kendisini en yalın haliyle de olsa... Ee, izleyicinin alıp gözüne sokmak değil de izleyicinin, i̇zleyicinin içinde evet, gezebileceği sergi mekanı ve sergi düzenlemesini e, ne düşünürken de aynı şeye dikkat ediyorum. İzleyicinin girip birebir deneyimleyeceği ve e, o referansları kendisinin bulabileceği bir yapı oluşturmaya çalıştık sergide. Peki yani belki ilk başta sorabileceğim bir soruydu ama biraz konuştuktan sonra sormak istiyorum. E, bu karakter noktada yani hikayedeki karakter e, misin? Onu açıkçası kendi adıma merak ediyorum. Yok hayır canım. Her şey <gülüyor> kurgu. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> yani orada e, bir kişinin hikayesi var ve aslında bekleme odasında bir tek o karakterin kimliğine ve geçmişine dair bir takım bilgiler var. E, bu aslında belliğini e, kaybetmiş bir askerin Hikayesi. Çünkü bu soruyu bir yandan da serginin başlığından, hikayenin e, kötü adım benim e, so, e, başlığından e, e, yola çıkarak bu soruyu sormuştum sana. Bunu Hı -hı. da ekleyeyim. E, peki e, sergi devam ediyor e, 5 Şubat'a kadar. E, bundan He. sonraki planların projelerini kısaca bahsedebilir misin? Şimdi ben zaten e, birkaç farklı proje üzerinde sürekli çalışıyorum. Yani e, kapanıp tek bir sergi için bir iş hazırlama değil de bu devam eden bir süreç. E, şu an bir yeni hazırlamakta olduğum bir e, yazmakta olduğum bir senaryo var. Ama onunla ilgili biraz araştırma yapmam gerekiyor ve o süreç devam ediyor. Onun dışında biçimsel olarak e, bu son sergideki desenlerle aynı e, ...görselliği taşıyan bir seri daha var. Onu e, şu an yapmaya devam ediyorum. Yakın zamanda zaten göreceksiniz. Çağrı programın süresini doldurmak üzere hatta açtık bile. E, katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten sergi hakkında çok güzel bir e, söyleşi oldu. Zamansız Köşesi'nde önümüzdeki aydan itibaren İstanbul Biyeneli ile ortaklaşa götüreceğimiz bir hafta olacak. Bu her ayın son perşembesi. Bundan sonra bir köşe üzerinden takip edeceğiz. Ama kendi içeriğimiz, kendi konuklarımız devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Zamansız. This then is stereophonic sound, sound in space. Burçak Konukman'la Güncel Sanat Konuşmaları.